Hocam şimdi e, hadislerde ayet yani hadislerde daha çok işte ticaret malları, paralar, altın, gümüş gibi şeyler geçiyor. Maden dediğimiz yerin altında çıkan şeyler, işte bakır çıktı, çimento şey çinko çıktı, hı hı. demir çıktı vesaire. Bunlara zekat verilecek mi, verilmeyecek mi? Şimdi geçmişte yani bundan dedim ki 1300-1400 yıl yıl önce, e, yıl önce mezhep imamları, işte Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler ihtilaf etmişler. Ee, Hanbelli, Şafii mezhebi müşehitlere diyor ki, efendim topraktan altın ve gümüş çıkarsa bunlar e, zekata tabidir. Yüzde iki buçuk altın ve gümüşün dışındaki çıkan madenler deminki demir hı hı. çıktı, efendim evet. bakır çıktı. Bunlar zekata tabi değil diye iştihatta bulmuş İmam Şafi Hazretleri. Hanefiler diyor ki, yerine altından çıkan bir maden eğer ateşte eriyebiliyorsa demir gibi mesela bunlar zekata tabidir. Erimiyorsa tabi değildir demişler. Ama Ahmet bin Hanbel diyor ki yerin altından çıkan değeri olan her şey zekata tabidir diyor. Yani böyle bir iştahatta bulunmuşlar. Dolayısıyla günümüzde Ahmet bin Hanbel'in bu iştihadı önemli gözükmektedir. Dolayısıyla e, yer altından çıkan ve değeri olan her şey zekata tabidir. Zaten petrolü devlet çıkartıyor. Onun evet. dışında bir maden çıkartıyorsa, ki bir adam kömür çıkartıyorsa, hı hı. bir adam mermer çıkartıyorsa hı hı. bunların her birisi e, zekata tabidir. Teşekkür Yüzde iki buçuk üzerine zekat verecek. Alın razı olsun. Teşekkür ederiz.